Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ba'du Hangi sular ile taharetin caiz olması ve hangi tür sularla taharetin caiz olmaması bu meseleleri okuyor idik Geçen dersimizi kısaca özetlemek gerekirse Bu Suda bir nitelik vardır, bir de tabi durum vardır. Nitelik suyun vasıfları, yani rengi, kokusu ve tadı. E, suyun tabiatı ise incelik, bir de akıcılık. Bunu da şöyle anlayabiliriz, bir uzva damlatıldığında o uzuvda akıyorsa bu akıcılık vasfına haiz olması, bir kumaşa, temas edip de o kumaşı sıktığınızda o su oradan gidiyorsa bu da incelinin olduğunu gösteriyor. İşte suydaki tabi olan bu hal ve vasıflarında bir halledin olup olmamasına göre o suda taharetin caiz olup olmaması da değişkenlik arz eder. Buna göre eğer bir su hariçten ona bir şey karışmış ise bakılır. Karışan şey ya necistir veya necis değildir. Şayet necis olan bir şey suya karışmış ise bu durumda su için iki durum söz konusudur. Ya bu su akarsudur veya akarsu hükmündeki bir sudur yani büyük bir sudur veyahut da böyle değildir küçük sudur. E, şayet su küçük su ise buna düşen necaset ister suyun vasıflarından herhangi birini değiştirsin veya değiştirmesin. Veya tabiatında değiştirsin veya değiştirmesin mutlak olarak böyle bir suyla taharet yapılması mümkün değil. Hattı zatında böyle bir suyun kendisi de necisleşmiş olur, pisleşmiş olur. Vücuda veya elbiseye temas ettiğinde de temizlenmesi gerekecektir. Şayet su, akarsu veya akarsu hükmünde büyük bir su ise böyle bir suya necasetin düşmesi durumunda ne olacak? Nasip olursa bugünkü dersimizde bunu inceleyeceğiz. Ama buna geçmeden yine geçmişle alakalı, geçen haftaki dersle alakalı konumuzu yine özetlemek gerekirse, şayet suya düşen nesne necis değilse, bu durumda da iki durum söz konusu. Ya o şey maidir, sıvıdır, akıcıdır veyahut da katı bir maddedir. Şayet bu katı bir madde ise o zaman sudaki niteliğin önemi yok, belki suyun tabiatı. Yani akıcılık ve inceliği, akıcılık ve inceliğinde herhangi bir haler söz konusu değil ise böyle bir suyla taharet yapılması yine mümkün olur. Örneğin e, sel suyu. Toprak karışmıştır, yaprak karışmıştır veya ağaç dalları karışmıştır ve böylece suyun tadı değişebilir, rengi değişebilir. Hatta biraz bekleyecek olursa çoraklıktan dolayı kokusu da değişebilir veya güneş altındaki sular yosun yaptığından dolayı da renkte ve kokuda değişkenlik söz konusu olabilir. Ama böyle bir suda eğer tabiatı duruyor ise... Yani akıcılık ve incelilik hala daha devam ediyor ise böyle bir suyla taharet, abdest veya usul almakta herhangi bir masul lazım gelmez. Ama suya düşen veya katılan şey eğer mai ise yani katı bir madde değil sıvı bir madde suya karışmış ise temiz olduğu halde bu durumda bakarız. Karışan nesnede üç vasıf varsa ve bu vasıflarla suyun vasıfları da da nitelikleri aynı ise... Yani kokusu, suyun kokusu, temiz olan suyun kokusu, rengi, suyun rengi, e, tadı, su tadı. Bu da ne olabilir? Mahi olabilir ki nasip olursa bugünkü dersimizde mahi nedir, hükmü nedir bunları da okuyacağız. Böyle bir su veya böyle bir sıvı madde suya karışacak olursa burada galebede itibar edilir. Hangisi diğerine daha galip gelirse, daha baskın gelirse hüküm ona göre değişkenlik arz eder. Buna göre... Bir kova suya yarım kova işte may müstamel karışacak olursa böyle bir suyla taharet caiz olur. Ama bir kovaya bir buçuk kova may müstamel karışacak olursa böyle bir suyla taharet mümkün değildir. Ee, peki suya karışan o sıvı maddenin e, vasıflarında farklılık varsa yani rengi tadı kokusu farklıysa örneğin sirke gibi. Bu durumda e, vasıflarından iki tanesi baskın gelirse suya. Yani rengini ve kokusunu veya rengini veya tadını veya kokusunu veya tadını e, değiştirecek olursa bu durumda böyle bir suyla yine taharet caiz değil. Tabi burada bir parantez açalım. Taharet caiz değildir derken bu taharetten kastettiğimiz abdest ve gusüldür. Yoksa zahiri olan necasetin temizlenmesi bu farklı bir şekilde ele alınacaktır ki buna dair temizlik ileride detaylı bir şekilde okuyacağız. Çünkü abdest ve guslün sahih olmayacağı bir takım akıcı sular ile maddi temizlik yapılabilir. Maddi temizliğin sahih olacağı her bir suyla ise abdest ve gusül alınmayabilir. Bunların arasında bazı farklılıklar vardır. Peki karışan maddede iki özellik varsa, iki vasıf varsa, yani rengi ve tadı varsa veya sadece kokusu ve rengi varsa işte tat konusunda aynı ise bu durumda iki vasfından bir tanesi eğer baskın gelirse diğerinin su üzerine bu durumda da böyle bir suyla taharet caiz olmaz. Ama iki vasfından herhangi bir baskın gelmeyecek olursa o zaman su daha fazla olacağından dolayı temiz su böyle bir suyla da taharet caizdir. Netice itibariyle suya karışan maddenin mahiyetine göre sıvı olan maddenin mahiyetine göre bu baskınlılığı ölçeceğiz. Ee, eğer üç vasıf varsa üç vasıftan iki vasfının suda zuhur etmesi ama iki vasıf varsa iki vasıftan bir vasfının suda zuhur etmesi o sununun istimal edilmesini caiz kılmayacaktır. Eğer e, ma'i yani sıvı bir madde suya karışacak olursa. Peki suya necaset karışacak olursa ki başa dönecek olursak e, bu durumda suyun küçük ve büyük su olması arasında fark var demiştik. Küçük suyu geçen hafta yine son dersimiz olarak okuduk. Böyle bir suya karışan necaset ister suyun vasıflarında bir değişiklik yapsın veya yapmasın. Yani kokusunu değiştirsin, tadını değiştirsin veya rengini değiştirsin veya bunların hiçbirinde bir değişkenlik olmasa bile düşen necaset az olsun veya çok olsun her halükarda böyle bir suyla taharet caiz değildir. Peki su akarsu ise veya akarsu hükmünde bir su ise o zaman durum farklı olacaktır ki nasip olursa bugün inşallah onu okuyacağız. Yani hükmül ma il cari iza vakat katfihi necase. Akıcı bir su ki buna necaset düştüğü zaman e, hangi hükme haiz olacaktır? Ve emmâ ma'il cari vakat fihi necasetün cazel vudu'u minhu iza lem yurâ eserun Akıcı olan bir suya necaset düşecek olsa böyle bir suyla abdest almak caizdir. Ne müddetçe? iza lem yurâ eserun. Eğer o suda necasetin tadı veya rengi veyahut da kokusu zuhur etmedikçe üç vasfın üçünden ikisi veya e, üçü değil bir tanesi dahi zuhur edecek olursa bir tanesi dahi baskın gelecek olursa bu sürü necis olur. Ancak bunlardan hiçbiri gözükmez ise belirgin olmazsa böyle bir suyla abdest almak veya böyle bir suyla etmek mümkün olur le enha la testakiru ma cariyan ilma çünkü su akıcı olmasıyla beraber o necasetin suda yerleşmesi mümkün değil. Tabi akıcı su diyoruz ama akıcı su nedir? Hangi su, hangi tür sulara akıcı, akar su e, tanımına girecektir? E, bu noktada farklı farklı rivayetler var, farklı görüşler vardır. İşte bazıları ki hidayede geçiyor, ee, saman çöpünü götürebilecek mukavemette olan su akıcı sudur ama saman çöpünü dahi getiremiyor ise bu su akıcı değildir. Ee, diğer rivayetlerdeki Teb'lül Hakayik'te var. İşte kişi avucunu enlemesine o suyun önüne koyduğu zaman akmasına engel olabiliyorsa bu su akıcı değildir ama akmasına engel olamıyor ise o zaman bu su akıcıdır deniyor. Ee, ama tercih edilen görüş ki Tufetül Fuka'da da var ee, burada e, Lubab sahibi de bunu tercih etmiştir insanların akıcı kabul ettiği su akıcıdır sudur insanların akıcı kabul etmediği su akıcı değildir bu da e, bu işle müptela olan kimsenin bulunmuş olduğu coğrafyanın da kendi üzerindeki etkisine göre değişkenlik eder. Yani bir Karadeniz bölgesinde yaşayan bir insanın sulak bir bölgede yaşayan insanın akıcı suya dair kafasındaki derlemesi farklı olur. Ama bir Hicaz bölgesinde suyun kıt olduğu bir bölgede yaşayan bir kimsenin akıcı suyu düşünmesi, mülahaza etmesi elbette farklı olacaktır ki bu noktada da fıkı her bir kimsenin bu işle müptela olan bir kimsenin kendi reğine, kendi kanaatine göre evet bu su akıcıdır veya bu su akıcı değildir demesine göre hüküm farklılık arz edecektir. Bunu bu şekilde beyan etmek gerekir. Yani maül cari diyoruz, akıcı su diyoruz, ama akıcı suda asıl olan kişinin kendi kanaatine göre böyle bir su akıcıdır veya değildir demek. Yoksa belli bir zapt altına almak değildir. Peki bu ne suya necaset düştüğü zaman dedik, aslında bu necasette de farklılık var. Yani izawa katfihi necasetün derken burada kast edilen e, mai olan, yani sıvı olan necasettir. Sıvı olan bir necaset akıcı suya düştüğünde e, vasıflarından herhangi bir tanesinin zuhur etmesiyle böyle bir su necis olur dedik. Ancak düşen necaset sıvı değil, katı ise affedersiniz bir leş düşse e, ve orada da dursa, böyle bir su üzerinden de aksa bu sudu hala da temizleyicilik vasfına haiz midir? Yoksa temizleyicilik vasfını yitirmiş midir? E, buna, bu noktada deniyor ki eğer su çok kuvvetli akıyıp da içinde bulunmuş olduğu o necaseti de yürütüyor ise, taşıyor ise bu durumda necasetin alt tarafında abdest veya gusül almak caiz olmaz ama üst tarafından temizlik yapmak caizdir. Ama suyun mukavemeti bu derece kuvvetli değil. Yani necaset orada duruyor, su üzerinden akıp gidiyor ama onu götüremiyor, onu sürükleyemiyor ise, bu derece bir kuvveti yok ise e, bu da bir kaşlıkta değerlendirilir. Ya o suyun tamamı Necasetin üzerinden akıyordur veya bir kısmı necasetin üzerinden akıyordur. Eğer tamamı o necasetin üzerinden akıyor ise bu takdirde de alt tarafta abdest veya gusul almak caiz olmaz. Ee, üst tarafta bir problem yok çünkü alttaki necaset yukarıya sirayet etmez akıcı olduğundan dolayı. Ama eğer necaset, e, şey, su necasetin bir kısmından akıyorsa bu da ekseriyetle irtibatlandırılır. Yani azı necasetin üzerinden akıyor. Çoğu ise temiz yerden akıyorsa böyle bir suyun alt tarafında abdest veya gusül almakta mani bir durum yok. Taharet yapmakta yani temizlik yapmakta bir sıkıntı olmaz. Peki yarı yarıya olsa? Yani e, suyun e, bir kısmı yarısı necasetin üzerinden akıyor. Diğer bir yarısı ise temiz olan bölgeden akıyor. Alt taraftaki yerde e, taharet caiz olur mu olmaz mı? Bu noktaya baktığımız zaman... E, Kuduri şerhinde lubab sahibi e, la yücüz isti'maluhi ifadesini kullanıyor. Yani yarısı olduğu zaman veya ekserisi olduğu zaman e, o suyu alt tarafı kullanmak caiz değildir diyor. Ancak tufetül fuka e, bu noktada farklı bir yoruma giderek diyor ki aslında bu ihtiyatın gereğidir. E, asıl olan kıyasa baktığımız zaman e, bu yüzde elli, yüzde elli demektir ki suda asıl olan temizliliktir Şüphe ile temizlik e, Yok olmayacağından dolayı kıyas oranın temiz olmasını gerektirir. Ama ihtiyaç sadedinde, ihtiyatla de edebilme adına böyle bir suyla abdest almamak, böyle bir suyla taharet yapmamak güzel olandır. Ancak başka bir su yok ise, yani başka bir temiz su bulma imkanımız yok ve sadece elimizde böyle bir su var. Varsayalım öyle bir yerdeyiz ki o akarsuyunun üst tarafına geçemiyoruz. Alt tarafında akıyor ve ortada da bir necaset var, katı bir necaset var ve başka alternatifimiz yok. Ya orada abdest alacağız veyahut da temim alacağız. E, bu durumda hangisi tercih edilir? Şüphesiz o sayılı abdest alınacaktır ki bunu da tufvetül fuka sahibi e, açık bir şekilde ifade ediyor. Ama yarı yarı yaysa, bunu kaçırmayalım. Ama ekserisi eğer necasetin üzerinden akıyorsa bu durumda o su yok hükmündedir. Çünkü necisim netice itibariyle başka da alternatif olmaması durumunda elbette temme gidilecektir. İnşallah anlaşıldı. Ee, peki büyük su, işte akarsu böyledir. Bir de akarsu hükmünde olan büyük sular nedir? Şimdi ondan bahsedecek. Vel gadirul azim. Ee, büyük olan birikinti suları, işte havuzlar olabilir. Veya işte bu e, yangın havuzları, ormanlarda bunu yapıyorlar. E, bu tarzda veya büyük depolar ama üstü açık büyük depolar olabilir. E, bu tarzda olan e, sular ki nedir bu? اَلَّذ۪ي لَا يَتَحَرَّكُ اَحَدُوا تَرَفَيْهِ بِتَحْرَيْكِ طَرَفِ akar. E, bu ifade i̇mam Kuduri'nin bu tanımı aslında gadür Azim diye beyan ettiğimiz büyük suyun tanımıdır. Nedir bu? اَلَّذ۪ي öyle bir sudur ki يَتَحَرَّكُ اَحَدُوا تَرَفَيْهِ o suyun bir tarafı hareketleniyor, bir tahriki akar tarafı diğer tarafını hareketlendirmek suretiyle. Burada aslında gaye şu, necasetin düşmüş olduğu yerde diğer tarafa bu necasetin sirayet edip etmeme meselesidir. Peki bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü de suyun e, hacminin yani kaplamış olduğu alanın birbirine yakın olması veya uzak olması. Yoksa metreküp hesabı itibariyle suyun fazlalığı veya çokluğu değildir. Hanefi mezhebinde böyle bir ayrım vardır. Ama Şafi mezhebi böyle değil. Şafi mezhebinde asıl olan suyun miktarıdır. Yani diyelim ki bir suyu geniş bir alana döktüğümüz zamanki e, miktarı... İşte kuyu emsali e, dar bir alana ama derin bir alana döktüğümüz zaman aynı miktarda ise Şafi mezhebi burada miktara bakmış ama Hanefi mezhebi ise alan veyahut da hacme bakmıştır. Bu şu demektir. E, diyelim ki burada bahse konu olduğu gibi geniş bir alanda su birikintisi var ve bu su birikintisinin bir tarafını hareketlendirdiğimiz zaman diğer taraf hareketlenmiyor. Hareketlenmiyor derken... O dalgalar vasıtasıyla ufak ufak e, oraya doğru gitmiyor anlamında değil. Yani bir tarafını böyle, orada da tabii bazı ifadeler var, tartışmalı ifadeler var. İşte bir yerden abdest aldığı zaman öteki taraf hareketlenmeyecek veya oraya elini vurduğu zaman hareketlenmeyecek veya gusl abdesti, boy abdesti aldığı zaman hareketlenmeyecek şekilde üç farklı rivayet de vardır bu noktada. Ama orada da kişinin biraz daha kanaatidir. Yani buradaki necaset buraya sirayet eder veya etmez görüşü. Bu şekilde geniş bir alana yayılmış olan bir su ise bu su büyük su hükmündedir. Böyle bir suya necaset düştüğü zaman bu suda eğer e, üç vasfından herhangi bir vasfında değişiklik söz konusu değilse, renginde veya tadında veya kokusunda bir değişkenlik söz konusu oluşmamışsa böyle bir su temizdir ve böyle bir suyla abdest veya gusül almak caiz olacaktır. Ama diyelim ki bu alandaki suyu diyelim ki bir kuyuya boşalttık. Yani dar hacimli ama uzun olan bir yere boşalttıysak, bu durumda suda hüküm değişkenlik olur. Yani böyle bir suya necasetin düşmesi ile geniş alandaki bir suya necasetin düşmesi arasında fark vardır. Bunu özellikle ifade ediyorum. Çünkü nasip olursa belki bu hafta yetişmeyecektir. Önümüzdeki hafta okuyacağımız bölümde kuyular bahsine geçeceğiz. İşte kuyuya necaset düştüğü zaman ne yapılması gerekir diyecek. Oysa buradaki hükümlerle farklı. Çünkü burada suyu büyük ve küçük olarak ikiye ayırdık ama orada kuyunun büyük veya küçük olması diye bir ayrım yok. Sadece boşaltılması mümkün olmaması veya boşaltılması mümkün olması şeklinde bir ayrıma gidiyor. Bu da meselenin e, alanının genişliği veya darlığı. yoksa metre küp hesabı itibarla suyun çokluğu veya azlığı değildir şekilde <gülüyor> söyleyeceğiz konuşacağız onu inşallah. E, Mütekaddim kitaplarına baktığımız zaman özellikle Zahir rivaya baktığımız zaman e, yortafi ek il müftela deniyor yani bu işte müptela olan bir kimsenin böyle bir şey başına gelen kimsenin bu su büyük sudur veya bu su küçük sudur şeklinde kanaatına göre hareket edilir. Aslında bu gibi durumlarda Hanefi mezhebinde temel bir kuraldır bu yani sabitleme yoktur. Sabit net bir çizgi yoktur. E, kişinin kendi iğne bırakılmıştır. Nasip olursa namaz konusuna geldiğimiz zaman ameli kesirin namazı bozacağından bahsedeceğiz. Ameli kesir demek çok amel demektir. Peki bu çok amelin çok veya az olmasını kayıtlayan nedir? İşte bazı kaynaklarda bir rükünde üç hareket diyecek veya işte o e, öyle bir ameldir ki iki elle yapılan bir amelse bu ameli kesirdir ama tek elle yapılan amelse ameli kalildir diyecek. Ama orada da e, Alaaddin Es-semer Kandit Huffetül Fuka'da söylüyor, Hanefi mezhebinde az olan kişinin kendi reyye. Benim bu yaptığım çok ameldir derse ameli kesirdir, benim bu yaptığım az ameldir derse ameli kalildir diyor. Büyük su, küçük suyun tanımında da aslında bu bir kriterdir. Ama bununla beraber e, avam olan kimse de böyle bir tercih yapamayabilir. Yani böyle bir kanaat oluşamayabilir. O yüzden fukaha, müteahhir olan alimler onlar için belli bir tahtit getirmiştir, belli bir sınır getirmiştir. Ki bu sınıra da baktığımız zaman... E, yani metre küp hesabı olarak değil de alan olarak işte onu 10, 10 ziralık bir alan, onu 10, 10 arşınlık bir alan ki e, takrib olarak 25 metrekarelik bir alan olmuş oluyor. E, derinlemesine ise diyor, diyor ki avuçladığın zaman, hızlı bir şekilde avuçladığın zaman dibi açılmıyor ise bu da yeterlidir. Yani bu da bir karışlık veya belki bir on santimlik derinlik olması yeterli olur dediğimiz gibi yaygın olan alanda ise. Ama bunu işte uzun bir e, depoya koyacak olursak yani alanı dar ama uzun e, aşağı doğru bu durumda farklı olur. O zaman necaset az dahi düşse içine bu su necis olacaktır. Alanı geniş olması da farklı dar olması da farklıdır. Evet dedik ki zahir rivaydı burada as olan, müptela olan kimsenin kendi reyidir, ona göre hareket eder. Burada suyda, burada bir taraftaki necasetin diğer tarafa sirayet edip etmemesi. Peki böyle bir suya iza kat necasetin musannif devam ediyor. Şayet necaset düşse, fi ehaddi cani beyhi, bunun iki tarafından bir tarafına necaset düşse, yani geniş alana yayılmış olan bir su var. Ve bu su bahsettiğimiz gibi 25 metrekarelik bir sudur. Ki bu 25 metrekare dediğimiz gibi müteahhirinin ifadelerinden çıkartıyoruz ki i̇bn Abidin Rahimullah bunu çok güzel bir ifadeyle kullanıyor. Diyor ki alimlerimiz Hanefi mezhebini bizden daha iyi biliyorlar. Mezhebin görüşünü bizden daha iyi biliyorlar. O zaman onların tercih ettiğine tabi olmaktan elimizde başka bir şey yoktur diyor. Dolayısıyla burada itibar edilen de budur. Peki böyle bir suyun bir tarafına necaset düşse cazel uminel minel bil ahar. Diğer taraftan abdest veya gusl almak, boy abdesti almak caizdir. Niye caizdir? Le enne zahir. Çünkü zahir olan, aşikar olan şudur ki enne necasete la tasilu ileyhi. Necaset diğer bölüme gelmemiştir. Çünkü necasetin eserinin sirayet yoluyla oraya gelmesi... E, bizzati o suyun hareketinden daha hafif kalır. Yani suyun bir tarafın hareketlenmesiyle o tarafa hareketin gitmiyor ise necasetin oraya gitmeyeceği aşikardır. E, bu sebepten dolayı necasetin düştüğü taraftan değil de diğer taraftan abdest veya gusül almak caiz. Tabi burada özellikle bu ifadeden ne anlaşılıyor? Yani e, cazel vudu'u cani bil akar diyor. Yani örneğin şu masanın üzerine büyük su olarak kabul edecek olursak akıcı değil bir birikinti. Bu tarafa necaset düştü bu tarafta abdest veya gusül almak caizdir. Peki bu ifade burada abdest veya gusül almanın caiz olmadığını anlaşılır mı? Necasetin düştüğü noktada e, bu konuda tartışmalar var. Bazıları diyor ki evet necasetin düşmüş olduğu bölümde abdest veya gusül almak caiz değil. Yani taharet caiz değil. Diğer yerde caizdir dese de bu konuda tercih edilen ki hidayet sahibi de bunu söylüyor. Bedaide de hatırladığım kadarıyla öyleydi. hasani beyan ediyor. ister necasetin düşmüş olduğu alan isterse diğer alan. O su madem ki su hükmündedir. Madem ki necasetin oraya düşmesiyle o suya bir tesir yoktur. O zaman o su temizdir. Temiz olduğundan dolayı hangi bölgesi olursa olsun oradan abdest veya husur almakta herhangi bir masul lazım gelmez. Ama zahiri metine baktığımız zaman sanki diğer taraftan alınır ama bu taraftan alınır mı alınmaz mı? Mesküttür. Susulmuştur. Herhangi bir hüküm söylenmemiştir. Ama Kasım İbn-i gerek tasihinde gerek biraz önce naklettiğimiz musannifler diğer taraftan da abdest alınacağının caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü neticede maul caridir. Yani akıcı bir sudur. Bitti. Ee, diğer bir mesele. Hükmül maul lezî ma, ma tefihî ezzubâbü ve nahvihi işte sinek ve emsali haşeratın ölmüş olduğu sular ile taharet caiz olur mu olmaz mı? Tabi küçük su. Büyük suya zaten necaset düşse bile bir şey yapmadığını söyledik. Ama küçük olan bir suya e, bu emsal bir haşerat düşse ve ölse böyle bir su e, necis olarak kabul edilir mi edilmez mi? Taburda burada yine bir parantez açalım. Daha önceki derslerimizde de ifade ettik. E, hijyenlilik farklı bir şey. Tahir olması yani fıkhen temiz olması ayrı bir şeydir. Hijyenlilik bunun mikroptan arınmış olup olmamasıdır. Yani tamamıyla meselenin tıbbı yönüdür. Ama o su öyle bir suyla taharetin caiz olup olmaması ise meselenin hijyenlilik boyutuyla değil fıkhın gerektirmiş olduğu bazı kriterlerle anlaşılacaktır. Yani burada diyecek ki işte içine haşerat düşse ve o haşerat ölse belki mikrop taşıyordur. Muhtemelen bakteriler üremiştir ve suda mikrop olacaktır. Bu meselenin hijyenlilik boyutuyla alakalıdır. Ee, ama necasetlikle irtibatlandırılmamalı. Çünkü necis olup olmamasına dair kurallar farklı şekilde yaklaşılacaktır. Ha tabi hiç şüphesiz bir Müslümanın e, sağlıklı yaşaması asıldır. Sağlığına zarar verici olan her bir şeyden kaçması da asıldır. Dolayısıyla daha temiz bir su varken böyle bir suyu kullanması doğru değildir deriz. Ama bununla beraber kullansa sahi olur mu olmaz mı? İşte ondan bahsedeceğiz. وَمَوْتُوا مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسُنْ سَاءِلَ Bir hayvan düşünelim ki bunun akıcı kanı yok. Nerede böyle bir hayvan ölse, filma'i suda ölse e, veya da hariçte ölse ama suya atılsa. İlla suyun içinde ölmesi şartı yoktur. لَا <gülüyor> suhu O suyu necisleştirmez, onun suyu pislettirmez. Çünkü asıl olan e, suyu pisletecek olan demil mesfuhdur. Akan kandır, akıcı olan kandır. Akıcı olan kanın necisliği ise vücuttan çıkmasıyladır. O da mesela bir hayvan için düşünecek olursak, fıkıh kitaplarımıza geçer namaz kılan kimsenin işte vücuduna fare çıksa, üzerine elbiselerinde fare dolaşsa, bu normalde fare necis bir hayvan, içinde kan vardır, bu necaset üzerinde var gibi değerlendirilir mi? Canlıysa zarar yoktur. Niye? Çünkü canlı olması durumunda kan onun içindedir. O ise o necaset hükmünü daha henüz ona verilmemiştir. Ama ölmüş bir fare üzerinde olsa o kişi necis taşımış kabul edileceğinden dolayı işte bir namaz rüküm miktarı midir değil midir? İleride tafsilat gelecektir bu doğrultuda farklılık arz edecek. Yani mesele hayvanın canlı olması ayrıdır, ölmüş olması farklıdır. Burada o yüzden ölse dahi diyor ki canlı olan hayvan da zaten pisletmeyeceği aşikardır. Peki öldüğü zaman onda akıcı bir kan olmayacağından dolayı bu suyu kirletmeyecek. Ne gibi bu hayvanlar? Kelbaki, tahta kurusu gibi ve sinek gibi ve zenabir ee, kara sinek, e, zenabip, işte e, sivrisinek ve karib, akrepler gibi e, veya diğer haşeratlar gibi nokta nokta diyebiliriz. Peki ''Ve mevtüm ma ya'inşu fil ma Suda yaşayan hayvanın suda ölmesi, fihim suda ölmesi, suyu ifsad eder mi etmez mi? la yufsiduhu'' suyu ifsad etmeyecektir. Hattı zatında sahih olan görüşe göre bu hayvan, suda yaşayan hayvan, suda değil de dışarıda ölse ve dışarıda öldükten sonra dahi suya atılacak olsa yine o suyu necis etmez. Ne gibidir bu hayvanlar? ''Kessemek'' balık gibi. ''Ve dıfta'' kurbağa gibi. Tabi burada kurbağa su kurbağasıdır. Bazı e, kıyıl olarak ifade edilir ki hidayede vardır mutlaktır. Kara kurbağası da buraya dahildir denir ama tercih edilen görüşe göre su kurbağasının suda ölmesi suyu ifsad etmez. Kara kurbağasının suda ölmesi veya ölmüş olan kurbanın küçük suya atılması durumunda durum farklı olur. Vessaratan veya yengeç ve emsali diğer hayvanlar. Böyle bir hayvanın da suda ölmesi veya ölmüş olarak suya atılması dediğimiz gibi suyun taharet yani bu tahir olma vasfını yitirmez. Ama meselenin hijyenlilik boyutu farklıdır. Bir diğerdir. Bir veya on tane, üç tane olması fark etmez mi? Daha önceden söylemiştik düşen madde eğer necis değilse katı veya sıvı olmasına göre farklılığı vardı. Katı ise... Suyun vasıfı bir de niteliği. Nitelikte eğer tabiatını değiştiriyorsa, yani akıcılık vasfını yitirmişse o su, incelilik vasfını yitirmişse o kadar fazla olmuş ki artık akmayacak bir konuma gelmişse zaten böyle bir suyla taharet mümkün değildir. Bir de burada tabii e, suda yaşayan hayvan dedik, suda doğması dedik. E, yoksa geçimini yani maişetini, gıdasını sudan temin eden hayvan bu kabilden değildir. Örneğin e, su, yani ne diyor? Bu suda yaşayan değil de e, balıkçıl kuşlar vardır. İşte martı, e, emsali e, kuşlar vardır ki e, bu kuşlar normalde geçimini sudan temin ederler. Suya dalarlar yerine göre, suda yüzerler ama bu hayvanların doğduğu ve yaşadığı alan aslında su değildir. Dolayısıyla böyle bir hayvanın suda ölmesi veya öldüğü halde suya atılması suyu her halde ifsad edecektir. O yüzden bizim burada asıl kuralımız kuralımız suda yaşamasıdır. Yani maişetini suda e, temin etmesi değil, yaşantısı dahi suda olması. Böyle bir hayvanın suda ölmesi suya zarar vermeyecek. Şimdi gelelim başka bir konuya. Hükmül mail müstamel. Mail müstamel nedir? Tabi burada iki meseleden bahsedeceğiz. E, mail müstamelin tanımı, bir de mail müstamelin hükmü. E, mail müstamel karşılık olarak, tam Türkçe karşılığı kullanılmış su demektir. Ama ne de kullanılmış? Taharette kullanılmış. Abdest aldınız, abdestten artan su. Artan su derken geriye kalan su anlamında değil. Vücudunuza temas edip de oradan adamlayan, akan su. Yani gidere giden su. Veya gusla aldınız, boy abdesti aldınız buradan artan su. Tabi üzerinizde eğer bir necaset yok ise... Eğer üzerinize bir necaset varsa ve bu necasetle beraber yıkanıyorsanız şüphesiz o artan su necis olan bir sudur. Mahi Müstahammel hükmü oraya verilmez. Çünkü necaset onunla izale edildiğinden dolayı o suyun kendisinden necaset bulaşmıştır. Ve geride de söylediğimiz üzere bir suya necaset gelmişse e, o su akıcı bir suda değilse veyahut hatta e, büyük suda değilse vasıflarını değiştirsin veya değiştirmesin bu su necis olur. Mahi Müstahammel... Temiz vücudunuz temiz, abdest uzuvlarınız temiz, abdest aldınız vücudunuzdan damlayan sular veya boy abdest aldınız vücudunuz temiz olduğu halde vücudunuzdan arta kalan sular bu sulara may denir. İşte bu may temiz midir değil midir? Bununla temizlik yapmak sahip midir değil midir? Birinci meselemiz bu olacak. İkinci olarak da may nedir? Mayı müstameli nasıl tanımlayacağız? Bu noktada e, kitaplarımızda farklı ifadeler var. E, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle metni okuyalım. Yani hükmünü okuyalım. "Vel ma'ul mustamel, mayı müstamel, la yecuzu isti'maluhu fi tahareti'l ahtas." Abdestsizlik veya cünüpluluğu gidermede yani boy abdesti veya normal abdest mayı müstamelle caiz olmaz. Tabii burada bazı sorular akla geliyor. Özellikle Hades'in izalesinde, yani abdestsizlik ve cünurtluluğun izalesinde kullanılmaz diyor. Peki zahiri bir necaset bununla temizlenebilir mi? Soru. Ee, bir de bu may müstahmel dediğimiz hüküm, yani mâ kullanılmasının caiz olmaması abdest ve gusülde e, bunun kendisinin de ayrıca pis hükmünde olmasını gerektiriyor mu? Yani o da necis midir, değil midir veya tenzihi midir, tahrimi midir? Bununla alakalı e, Hanefi mezhebinde temel kaynaklarında olan Kitab-ül ki İmam Muhammed'in kitabıdır. Hanefilerin e, temel kaynağıdır. Burada may i ile alakalı e, temizleyicilik vasfının olmayacağından bahsediyor. Ancak kendisinin temiz midir, necis midir noktasına İmam Muhammed temas etmiyor. Hakimü'ş-Şehid daha sonradan malumunuz El-Kafi isimli eseriyle zahir rivayeye cem etmiş ve orada da kendisi maymüstammer konusuna el aldığında o da maymüstammelle temizlik caiz değildir ama kendisi temiz midir, değil midir bu noktaya temas etmemiştir. Dolayısıyla kadim olan kaynaklarımızda may müstamelin bizzati kendisinin mutahhir olmadığında ittifak varken yani temizleyicilik vasfına haiz olmadığında ittifak varken kendisinin temiz mi pis mi olduğuna dair herhangi bir ifadeye yer verilmemiş. Bu ifadeye yer verilmemesiyle Irak uleması ile Belk uleması farklı görüşe gitmiştir Hanefi mezhebinde. Irak meşayi demiştir ki, evet Hanefi mezhebine göre maimüsteamel temizdir ama temizleyici değildir demiştir. Nitekim e, bu ifadede de bu anlaşılıyor. Yani tahir ama mutahhir Temizdir, temizleyici değildir ve bu noktada herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. E, mütakir olan kaynaklara baktığımız zaman da, e, mütakir olan kaynaklarda da bu yer verilmiş Irak ulemasının görüşü. Ancak bel halimlerine baktığımız zaman bel uleması Ebu Hanifeden bu noktada Hasan İbn Zehd'dan İmam Yusuf'un ve İmam Muhammed'in nadir rivayeti olarak gelen rivayetlerine yer vermişlerdir. O da maymüstamelin evet tamam bununla temizlik yapmak caiz değil bunu anlıyoruz ama kendisi nedir? Vücudumuza temas ettiği zaman gidermek gerekir mi? Elbisemize temas ettiği zaman bunu gidermek gerekir mi? Bu noktada üç ayrı rivayetten bahsedilir. Ee, Hasan ibn Zeyad'ın ve i̇mam Ebu Yusuf'un rivayeti ki bunlar Ebu Anife'den rivayettir. Nadir rivayet olarak necis olacağına dairdir. Ancak necislilik noktasında Hasan ibn Zeyad ile i̇mam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. İmam-ı Ebu Yusuf yanlış söyledim. Ee, her ne kadar ittifak etmiş olsalar da necaseti galiza midir, necaseti hafife midir noktasında e, görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Hasan ibn Zeyad'ın rivayeti necaseti galiz olması i̇mam Ebu Yusuf'un Ebu Hanife'den yaptığı rivayete göre ise necaseti hafife olmasıdır ki necaseti hafife görüşünü genel itibariyle Berk öne almışlardır. Ee, necaseti galizi olma rivayetini ise e, ciddi anlamda bayit görmüşler, uzak görmüşler, kabule şahin görmemişlerdir. Ama kitaplarımıza meskürdür. İmam Muhammed'in bir de bu Hanife'den yaptığı rivayet vardır ki o da aslında Irak ulemasının dediği üzere bu temizdir ama temizleyici değildir. Ve neticede Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüş gerek mütekattim gerek müteahhir arasında da deniyor ki ne e, i müstamel yani abdestten üzerimize sıçrayan suların kendileri temizdir ama temizleyici değildir. Ki temizleyici olmadığına dair zaten ittifak var demiştik yukarıda. Tabii e, burada o ki madem böyle bir ihtilaf vardır, e, abdestin sünnetleri ve müstahapları beyan edilirken abdest suyunun üzerine sıçramamasına gayret etmek ge geliyor. Bunun sebebi de may müstahamelde olan ihtilaftan kaçabilme adına. O yüzden büyüklerimize bakıyoruz ki Efendimizin e, sağlıklı dönemlerinde abdest alırken görüyor idik, e, abdest önlüğü kullanırdı. Yine e, hocalarımızda hep görüyoruz abdest önlüğü kullanmadan abdest almazlar. Bunun sebebi e, işte elini yıkarken vücuduna may müstamel yani elbisesine may müstamel e, tirayet etmesi. Onun necis olma ihtimali ki Hasan İbn Zeyad'ın rivayetidir. Her ne kadar kabul edilmese de neticede bir şüphe ihdias edecektir. Namazı da o şekilde kılmaktan kaçabilme adına ondan uzak durmak. Şüphesiz ihtiyatlı olan budur. Ama bununla beraber varsayalım ki üzerimize sirayet etse bu necis midir? Tercih edilen görüşe göre necis değil, temizleyici değil ama necis de değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekir. Tabi bunun aslında bize bir rahmet tarafı da vardır, rahmet olarak döndüğü taraf vardır. E, eskilerden banyo yapılırken işte günümüzde olduğu gibi duşa banyo yapılmıyordu. Sıcak su vardı, oraya işte maşrabaya daldırıyor. Hatta bazı yerlerde yine aynı şekilde yıkama söz konusu olabiliyor. E, peki insan vücudundan damlayanlar oluyor, sıçlayanlar oluyor, kazanın içine gelenler oluyor, eğer o necisse kazan muhtemel ki küçük sudur hakikatte. Dolayısıyla o da necis olacaktır. Bununla temizlik yapmak mümkün olmayacak. Ama işte bu maimüstemel temizleyici değil ama temiz olma hükmünden dolayı galebe de söz konusu olmadıkça o suya zarar vermeyecek. Böyle bir suyla yine boy alması veya normal temizliğinde kullanmasına bir mahsur lazım gelmeyecektir. Bu birinci meselemiz. Yani maimüstemelin e, Hades'in izalesinde kullanılmasının caiz olmayacağı. Peki hakiki necaset bununla izale edilebilir mi? Yani abdest aldınız veya boy abdesti aldınız, artan suyu bir yerde biriktirdiniz, böyle bir suyla hadi diyelim ki öyle bir yerdesiniz ki su kıymetli, yok su orada, böyle bir suyla elbisenizde bir necaseti giderseniz caiz olur mu? Veya bedeninizdeki bir necaseti giderseniz caiz olur mu? Yani orası temiz olur mu? Caiz olur maddaki kastettiğimiz budur. E, bu noktaya baktığımız zaman musanniflerin, Elimizde bulunan mütahhir kaynaklarındaki musannifler farklı ifadelere yer vermiştir. Önümüzde kuduru şerh olan Lubaba baktığımızda o diyor ki özellikle ahtas kaydına imam kudrunun getirmesi lil işaret ile cavaz istimali fi taharet encas demiştir. Yani e, bunun mai müstamlin Necislerin izalesinde de kullanılacağına işarettir diyor. Nitekim Şur'un Bilali de aynı görüşü söylemiş ki merak-ı felatta da bu vardır. Ancak haskefi olsun, bedai olsun, reddül muhtar olsun e, bunlar ise has kefi reddül muhtarda, may müstamel ile hakiki necasetin de izale edilemeyeceğinden bahsetmiştir. Yani netice itibariyle bu konu tartışmalı bir konudur. Evet, abdestsizlik ve cünüplülük bununla giderilmez. Bu ittifakidir. Ama hakiki necaset bununla giderilir mi, giderilmez mi? E, şurun Bilalli gibileri işte Meydani gibileri giderilir der iken veya temizlik yapılabilir derken Haskefi gibileri veya Bedai ve Bahir sahibi işte i̇bnül Cem gibi veya Kasani gibileri bunun caiz olmadığını, bununla hakiki necasetin giderilmeyeceğini ifade etmiş. Şüphesiz ihtiyaç sadedinde kaç en doğru olanıdır. Peki tariful ma'il müstamel nedir mai müstamel? Yani biz biraz önce e, lugavi olarak dedik ki abdestten artan su dedik. Ama bunun e, tam anlamıyla fıkıhtaki karşılığı nedir? Şimdi ondan bahsedecek. Vel müstamel mai müstamel nedir? Kullu ma'in her bir sudur ki izzi ile bihi o su ile izale edildi, o su ile giderildi ne hadesün abdestsizlik veya cenabet ya böyle ev cam ile fil beden veya su bedende kullanıldı ama alâ veçil kurbe ibadet niyetiyle kullanıldı. Belki ki hades izal edilmiş olmasa bile. Şimdi bu ifade aslında may i hükmüne dair, daha doğrusu tanımına dair tartışmadan ortaya çıkıyor. Şöyle ki İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf bir görüşte. İmam Muhammed farklı bir görüş ifade ediyor. i̇mam Züfer ise daha farklı bir görüş söylüyor. İmam Muhammed Rahimullah diyor ki bir insan kurbet niyetiyle, ibadet niyetiyle suyu bedeninde kullanıyor ise bu sumay müstameldir. Örneğin abdestiniz var. Nurun ala nur olsun diye bir de abdest alıyorsunuz. Yani aldımış olduğunuz abdest aslında hadesi sizden izale etmiyor. Sizde zaten hadesi yok. Veyahut da cunup değilsiniz. Cuma gününün sünnetini ihya edebilme adına cuma günü boy abdesti alıyorsunuz. Zaten cunup değilsiniz. O artan su bedeninizden hadesi izale etmemekle beraber ama bir ibadet niyetiyle kullandınız. İşte o su mayim islamedir. Veya yemek yemeden önce elleri yıkamak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bu sünneti ihya etmek gayesiyle elinizi yıkadınız. Elinizden bir hades izale olmadı. Ama kurbet var, ibadet niyeti var. Bu su da may müstameldir. Veya yemekten sonra ellerinizi bu niyetle yıkadınız, may müstameldir. Yani abdesti olan bir kimsenin serinleme gayesiyle abdest alması veya işte cunup olmayan bir kimsenin serinleme gayesiyle boy abdesti alması artas kalan su o zaman may müstamel olmaz. Niye? Çünkü kurbet niyeti yoktur. Bu kimin görüşü? Bu İmam Muhammed'in görüşü. Oğlum, ya e o ayrı abdeste sahiptir o. Yani abdestte zaten niyetin şart olmadığını söylemiştik. Ama kurbet niyetinin olup olmama meselesinde İmam Muhammed mai müstamel olabilmesi için hadesin izalesi şart değil, kurbet olmasını şart koşmuştur. Bakın bunun şöyle bir semeresi ortaya çıkar. Bir insan diyelim ki abdestsiz. Eee abdestsiz olduğu halde e, serinleme gayesiyle suya dalsa Veyahut da vücudunun abdest uzuvlarını ıslatsa, yıkatsa, bu kişinin abdesti yerine gelmiş olur. Yani hades izal edilmiş olur. Ancak niyeti abdest almak olmadığı için kurbeti yerine getirilmiş olmaz. Peki bu su may midir? İmam Muhammed'e göre bu su may değildir. Bakın oysa hades izali oldu. Bu kişinin abdestsizliliği gitti ama bununla beraber bu su müstahamel yani kurbet niyetiyle kullanılmadığı için may-i olmuş olmadı. Ee, i̇mam ise bunun tam zıttı olarak Hades'in izale edilmesini koşuyor. Kurbet niyetinin olup olmaması değildir. Yani buna göre diyelim ki bir insan abdestli olduğu halde nurun ala nur olsun diye abdest üzerine abdest almak nurdur ya bu niyetle bir daha abdest alacak olsa ki bu kişi kurbet niyeti vardır ama neticede o su Hades'i izale etmiş olmayacağı için o su yine maim olmaz. Bilmem ifade edebildim mi? Yani illaki Hades'in izalesi şarttır. Ve da bir insan abdestsizdir. Abdestsiz olduğu halde serinleme gayesiyle abdest uzuvlarını yıkasa bu kimse abdesti sahiptir. Peki artan su Hades'i izaletmiştir, etmiştir ama bununla beraber kurbet niyeti yoktur. Önemli değil. Hades'i madem ki izal ettiyse İmam Züfer diyor ki o su maim İmam Muhammed diyor ki hayır efendim orada kurbet olmadığı için o su maim değildir diyor. Ebu Hanife Rahimullah ne diyor? Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf, Allah onlara rahmet eylesin. Her iki görüşü cem ediyor. İster kurbet niyeti olsun, ister hadesin izalesi olsun. Hangisini yaparsa yapsın o su maimüstamel'dir. Ki metinde dikkat derseniz onu tercih etmiştir. Nedir? Maimüstamel küllü main her su ki üzüyle bihi hadesdün. O suyla hades izal edildi. Yani abdestsizlik veya cenabetlik giderildi. Bu şu demektir ki, bir insan abdestsiz olduğu halde abdest alma niyeti taşımaksızın serinleme gayesiyle veya cunup olduğu halde serinleme gayesiyle duş alsa hades izale edilmiş olur ve o su vay Ev veyahut da üstüm ile fil beden su bedende kullanıldı ala veçül kurbe kurbet niyetiyle ibadet niyetiyle velev ki hadesi izale etmiş olmasın dediğimiz gibi bir insan... Cunup olmadığı halde Cuma'nın faziletini elde edebilme adına Cuma sünnetini yerine getirebilme adına duş alsa hades izale edilmemiştir çünkü zaten hades yoktur ama kurbet olduğu için o su maymüstanmeldir. Ve tercih edilen görüşte bu görüş olduğundan dolayı musannif de bunu tercih etmiştir. Buna göre may e, maymüstanmel kurbet niyeti bir daha hadesin izalesi. Burada tabii bir meseleyi de paylaşmak isterim. Diyelim ki abdest aldık. Abdest aldıktan sonra işte şadırvandayız. Bazılarımız mendille kuruluyor ve o mendili cebine koyuyor ve o şekilde namaz kılıyor. May Müstamel'in hükmünde ve temiz olması Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş. Ama neticede tartışmalıdır. Necistir görüşü de vardır. Hatta necasiti galizde görüşü de vardır Hasan İbn-i Zeyad rivayette. Her ne kadar racih olmasa da, merju olsa da. Bundan kaçılmak ihtiyattır. Böyle olduğundan dolayı eğer böyle bir kurulama yapacaksak o kuruladığımız bezi veya mendilimizi yanımızda bulundurmayalım namaz kılarken. Veyahut abdestimizi aldık. Abdestimizi aldıktan sonra kurbet niyetimiz yok ve hadesin izalesi söz konusu değil. Bir de abdest vuzurlarımızı yıkayacak olursak o artan su may olmaz. Çünkü abdeste birinci yıkamak hadesi izaledir. ikinci ve üçüncü, üçüncü yıkamak kurbettir, ibadettir. Oradaki su da may ama dördüncü kez yıkamak ne Hades'in izaresidir ne de kurbettir ne de ibadettir. O zaman bu ne olacaktır? O dördüncü suyu yaptıktan sonra arta kalan su may değildir. Dolayısıyla ister elbisemize sürülsün, ister işte gömleğimizi onun üzerine kaldırdığımız zaman gömleğimiz onunla ıslanmış olsun veyahut da mendille kurulayıp da o mendili cebimizde taşıyalım. Neticede may bu sebeple de kaçmış oluruz. Dördüncü yıkayışı eğer yapacak olursak e, bu da ayrı bir mesele. Ta burada yine akla şu geliyor. Peki bir çocuk e, netice itibariyle mükellef olmadığı için üzerinde bir hades yok. Kurbet niyetiyle abdest uzuvlarını yıkasa bu sudan arta kalan su damai müsamel olur mu? Veyahut da yıkansa. Oysa çocuk cünüp değil. Çünkü zaten çulu, yani yani bulutane ermemiştir. Kurbet niyetiyle bunu yapsa ama. Yani yıkanmak için değil de e, işte cuma faziletini elde etmek için. Biraz önce, veya bayram namazına gitmek için veya ihrama girmek için yıkansa vücudundan arta kalan su may müslamel olur mu? Bu noktada Camil Ahkam-ı adlı eserde eğer çocuk mümmayiz ise yani 7 8 yaşına ulaşmış ise bu su da bu çocuğun da ibadet niyeti olabileceğinden dolayı yani ibadeti sahih olacağından dolayı ki peygamber aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namazı onlara emredin namaz kılsınlar yani namazda mükellef her ne kadar olmasa da bir ibadeti yerine getirebilme imkanına sahip olmuş oluyor işte bu sebeple kurbet onlar için düşünülebileceğinden dolayı kurbet niyetiyle işte ellerini yıkaması veya abdest huzurlarını yıkaması noktasında arta kalan su yine may müstahameldir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet. üç kere kere kere yıkadığında damladı, dördüncü damlamadı. Meselemiz o değil aslında. Meselemiz şu. Yani bunu şöyle anlaşılmasın, abdest alırken artık yeni bir şey daha çıktı, artık abdest uzuvlarımızı dörder kere yıkayacağız şeklinde değil. Normalde abdest uzuvlarımızı üçer kere yıkamak sünnettir. Bunu bitireceğiz. Fazladan su harcamak zaten israftır. Bu da ayrı bir meseledir. Yani dörder kere, beşer kere yıkamak. Bu hem vesveseye sebebiyet verebilir hem israfa da yol açabilir. Ama öyle bir yerdeyiz ki üzerimize may bulaşacaktır. İşte havlumuz yoktur kurulayacağımız veya mendilimizle kurulayacağız dışarıdayız. Ha, böyle bir durumda tekrardan elimize bir su alırız, yüzümüze tekrardan bir su alırız. Veya bazıları işte e, o şekilde çoraplarını giyiyor veya çoraplarıyla ayaklarını kurutup onları giyiyor. Neticede may üzerinde taşımış olacaktır. Böyle olmasın ayağını bir daha suyun altına sok. Soktuktan sonra o arta kalan su maimüstamel olma niteliğini kaybedecektir. Niye? Çünkü ne hades izale edilmiştir ne de kurbet vardır. Yani ittifakla ne İmam-ı Azam Ebu Hanife, ne İmam Meybu Yusuf, ne Hasan İbni Zeyad, ne İmam Züfer, ne İmam Muhammed. Hiçbirine göre maimüstamel olmayacaktır. Bu şekilde bir nevi kaçış e, yoludur. E, bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir de maimüstamel, e, su vücutta devam ettiği müttecah maimüstamel değildir. Ee, bu da abdest ve gusülde farklıdır. Şöyle ki, yine İmam Muhammed Rahimullah'a soruluyor e, zahir rivayede kitabı Asıl'da el soruyor. Bir insan abdest alsa, abdest aldıktan sonra bir uzvunu, yani başını mesh etmese, e, ellerini sakalına bulaştırsa ve sakalı ile elleri nemlendirse ve onunla başına mese verecek olsa bu kimsenin mesli sahi olur mu? El cevap olmaz. Niye? Çünkü sakalını elini temas ettirip onu ayrıldığı zaman vücuttan o su ayrıldığı için maymûstamer oldu. Maymûstamerin ise temizleyicilik niteliği yoktur, vasıf yoktur. O zaman başını meset ettiği zaman müstamer bir suyla mesetmiş olur ki başını mesetmiş kabul edilmez. Aynı olay bir şey değildir yani neticede evet. ayrılmış oluyor. Mesela elden ayrılıyor, ayrılmıyor direkt kafama sürüyorum kolu. O zaman kolu ıslaktır zaten, ıslak kolanız zaten elimizde de yaptığımız zaman aynı işlendir. o olur. Yani elimizi zaten ıslattığımız zaman elimizi de ıslatmış olmuyor muyuz? Yani ha eliyle yapmışsın ha koluyla yapmışsın. Onda bir sıkıntı yok. Ama ondan ayırmak ile mahimüstemel olur. Tabii bu abdeste, gusulde e, ise gusulde vücudun tamamı tek bir uzuv kabul edildiği için e, yere düşene kadar mahimüstemel değildir. Yani başınızdaki su omuzunuza damladı, omuzdaki su elinize damladı, elinizdeki su işte ayağınıza damladı, ayağınızdaki su işte, e, bacağınıza damladı. Yine may müstemmel değildir ta ki yere düşene kadar. O zaman yani may müstemmel olması vücuttan tamamıyla ayrılması. Abdeste ise abdest uzvundan ayrılması. Arada böyle bir fark vardır. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi <gülüyor> eser dibagati fi taharetil cilt. Derilerin tabaklanmasına dair temizlenmesine dair bir konu ama vaktimizde e, burada kalalım isterseniz yeterli olsun. E, bir dahaki hafta buradan sonra devam ederiz inşallah. والله الحمد لله رب العالمين لله تعالى <الْفَاتِحَة> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.